Herkese mutlu günler. Açık radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Aslında iki haftada bir yayınlanan Balık Gözü'ndeyiz. Ee, evet 15 Mayıs e, Vicdani Red günü ve e, bugün... Birkaç haber vereceğiz önce. Arkasından da kısa bir söyleşimiz var. Ee, söyleşimizde medyada gayrimüslim algısı yapıldı ee, bu hafta sonu. Geçtiğimiz hafta sonu Heybeliada'da e, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Medyalog ve Kültürler Arası Diyalog Platformu'nun yaptığı e, bir çalıştaydı bu. Ve bizde Genel Sekreter Erkan Tufan Aytavla konuştuk. Ee, biraz sonra onu dinleyebilirsiniz. Balık Gözü'nün ikinci bölümü de diyebiliriz oraya. Ondan önce yine birkaç haberden bahsedeceğiz. Bu haberler yine gündemle alakalı olacak. Gündemde neler oldu? nefret söylemiyle ilgili ya da nefret suçları ile ilgili biraz da onunla alakalı. Ee, ondan önce nedir? Ee, 17 Mayıs'ta kutlanacak olan uluslararası homofobiye karşı ee, Günü öncesinde Avrupa Uluslararası Lezbiyen ve Gay Derneği'nce yayınlanan raporda Avrupa kıtalarında eşcinsellerin haklarından yararlanmaları konusunda en iyi yer olarak İngiltere gösterilmiş. Rusya ve Moldova, Ukrayna, Beyaz Rusya, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye ile birlikte sıralamanın sonunda ve belki de daha şaşırtıcı olanı Makedonya, Liechtenstein, Monaco ve San Marino'nun da endeksin dibine yakın bir noktada bulunmalarıdır diye yazmışlar. Sonra başka bir haberimiz var. Bu ziyaret travma sebebi başlıklı. Rize Fındıklı Ahmet Şahinler anaokulu öğrencileri trafik haftası kapsamında okul müdürü Emine Şengün ve öğretmenleri gözetiminde Fındıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyarete gittiler. Nezare nezarethaneye giren çocukların fotoğrafını çeken öğretmenler de fotoğraf ve gezi notlarını okulun internet sitesinde yayınladı. Bu durumda velilerin tepkisine hedef olmuş. Ee, ve ayrıca psikologların da ...eleştirilerine sebep olmuş. Yine eşcinsel evliliğe izin tartışması var. E, yeni anayasa çalışmalarında BDP cinsel yönelim adı altında eşcinsellere kadın ve erkeklerin sahip olduğu tüm hakların tanınmasını talep etti. CHP'de BDP'ye destek vererek eşcinseller için e, eşit haklar istedi. E, yine tabii bu da e, yeni anayasa çalışmaları için yeni anayasa çalışmaları kapsamında tartışılacak şeylerden bir tanesiydi. E, asıl ilginç olanı da yine bu haberin olduğu sitede bu haber Türk'ten alıntıladığım bir haberdi. E, sitede e, bu haberin altında yazan okuyucu yorumlarında bence ki daha önce de balık gözünde konuşmuştuk biz bu meseleyi bir kere. Ee, okuyucu yorumlarından yayılan nefret söylemi burada editörün müdahalesi olmalı mı olmamalı mıydı? Ee, yine e, örnek vereceğim. Ee, misafirlerden biri evet ya herkes eşcinsel olsun soyumuz kurusun neyi savunduğunuzu bir düşünün demiş. Ee, başka biri kararını e, ülke ocaklarında da açıklasana böyle özgür sen. Yazmış. Sonra başka bir okuyucu misafirde Allah insanları kadın erkek diye yarattı üçüncü bir cins ya da buna benzer bir şey yoktur fizikende de yoktur yazmış. Evet bu meseleler tartışılacaktır diye düşünüyorum ama okuyucu yorumlarına özellikle sosyal medya çağında yaşadığımız bu zamanda ekstra dikkat kesilmek gerektiğini de düşünüyorum. Başka bir haberimiz Alevi kapılarının işaretlenmesi yeni e, durumların habercisi e, diye. E, Alev, Amasya, Adıyaman, İzmir, Gaziantep, Malatya ve Erzincan'ın Avcılar Köyü'nden sonra şimdi de Aydın'ın Didim ilçesindeki Hisar ve Mavişehir mahallelerinde yaşayan Alevilerin kapılarına Alevileri yakın Alevilere özüm, ölüm yazılıp çarpı işareti konulması tepkilere neden oldu. Bununla ilgili olarak hiçbir zanlının yakalanamadığını belirten yetkililer ve İçişleri Başkan bakan, Bakanı'nın bu tür işaretleme ve saldırıları çocuk işi olarak nitelemesinin olayların üzerine gidilmesindeki ciddiyeti de e, özellikle ortaya koydu, belirtilmiş oldu bir taraftan da. E, bu 7 Mayıs'ın haberiydi. Bununla ilgili başka bir gelişme de yok anladığımız kadarıyla hala böyle kaldı. Onun dışında programın başında da bahsettik. Vicdani Red Haftası başladı. Adını 15 Mayıs Vicdani Redçiler Günü'nden alan 15 Mayıs platformu hafta boyunca çeşitli bilgilendirme etkinlikleri düzenliyor. Bununla ilgili e, bütün bilgilere de internetten e, ulaşabilirsiniz. E, 15 Mayıs platformu. Dediğim gibi bu etkinlikleri düzenliyor. Kısa e, örnek verelim. Bir sergi var mesela fotoğraflarla 15 Mayıs hafta boyunca açık olacak. Kafe 26A'da. Onun dışında e, yine bir söyleşi esir politikaları 15 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Aslında genel olarak bütün e, bu söyleşiler ve etkinlikler Kafe 26 A. Yani Taksim'deki bir kafede gerçekleşecek dediğim gibi e, detaylı programı da buradan ulaşabilirsiniz. Yine kadınların kadınlar savaşın neresinde ne okula ne kışlaya şüpheli asker ölümleri hukuk ve vicdani red temalı e, haber e, etkinliklerde olacak burada. Bir başka haberimiz de anayasada nefret suçu da var artık. E, bu önemli bir haber. Aslında nefret suçları yasa platformu Ocak ayından beri bu konuyla ilgili çalışıyordu. Daha önce de duyurmuştuk balık gözünde ve daha önce konuğumuz da olmuşlardı. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu nefret suçlarının ayrımcılık başlığı ile yeni anayasada yer alması için görüş birliğine, va görüş birliğine vardı. E, bununla ilgili olarak da... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde pek çok başvuru yapılmıştı ee, ve e, komisyon çalışıp bunu tek bir raporda bütün istekleri tek bir raporda toplamaya çalışmış. Nefret yasası platformuyla birçok sivil toplum örgütü, 60'dan fazla sivil toplum örgütü, Fener Rum Patriği, Ermeni Patrik Vekili Aram Ateşyan, Alevi örgütlerde anayasaya azınlıklarla ilgili nefret suçu kavramının girmesini istemişti. CHP'nin önerileri arasında eşitlik maddesi içinde cinsel yönelim, yani eşcinsellerin ayrımcılığa karşı korunması yer alıyor. Alt komisyonda ayrıca... MHP'nin bu başlık altında Türk vatandaşlığı tanımının girmesini istemesi de tartışıldı. Yine diğer partiler bu kavramın vatandaş olarak geçmesini istemişler ee, ama. ...son haydi budur ee, ve gelecek hafta üst komisyon toplantısında bunların hepsi tartışılacaklar. Ee, en son Sırrı Süreyya Önder'in de söylediği bir şey var ki bugün yayına e, bağlanacaktı ama bir program olduğu için bağlanamadı o da. E, bu teklifi BDP verdi ve önümüzdeki hafta görüşülecek. Aslında kesin bir şey yok henüz ama en azından iyi bir haber de diyebiliriz. Ee, yine... Çok önemli haberlerimizden biri üniversite öğrencisi Cihan Kırmızıgül'ün poşu davasından 11 yıl 3 ay hapis cezası çıktı. Yargıtay onarsa Kırmızıgül 6 yıl daha hapis, e, hapis yatacak. Aslında haberlere ve olayın geneline baktığınız zaman e, meselenin neden bu kadar haksızca ilerlediğini görebiliyorsunuz. Çünkü Kırmızı Gül Kağıthane'de 20 Şubat 2010'da bir markete Molotov kokteyli atılmasından yaklaşık 2 saat sonra arkadaşını ziyaretten dönerken beklediği otobüs durağında gözaltına alınıyor. Olay yerindeki Molotov kokteylleri üzerinde kendisine ait parmak izi ya da DNA örneği olmamasına karşın gizli tanık ifadesine göre tutuklandı. Hakkında terör örgütü iyiliğinden dava açıldı. İddianamede Kırmızı Gül'ün yüzünü poşuyla kapattığı yaralıyordu alıyordu... Ee, ...ve asıl mesele bu olarak gösteriliyordu... ...üçüncü tutuk... Duruşmasına katılan gizli tanık Kırmızıgül'ü teşhis edemediğini söyledi. Yedi polisin yakalama sırasında orada bulunmadıkları ve buna rağmen tutanakta imzaları olduğu tespit edildi. Kırmızıgül'ü hatırlayamadıklarını söyle söylediler ayrıca bu polisler. Ve beşinci duruşmada savcı Mustafa Çavuşoğlu sanığın yargılanmasına neden olan gizli tanığın beyanlarının çelişkili olduğunu belirtti. Ve şüpheden sanık faydalanır kuralı çerçevesinde Kırmızıgül'ün beraatini istedi. Ee, bu talep reddedildi. Ee, sonraki duruşmada savcı değişmişti. İki yıl bir ay süren tutukluluğun ardından Kırmızı Gül geç, geçen Mart ayında görülen duruşmada tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edilmişti. Fakat e, ardından e, yapılan en son duruşmada da e, terör örgütü üyesi olmakla birlikte bu örgütün çağrısı ve amaçları doğrultusunda 20 Şubat 2010 tarihinde yasa dışı gösteriye katılarak çevreye molotof kokteyli attığını e, ...attığı belirtilen... E, ...belirtilmiş en son raporda da... ...Kırmızı Güle örgüte yargı, yardım etmek... Patlayıcı madde bulundurmak ve mala zarar vermek suçlarından toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş. Ki e, aslında bütün bu dava sürecine bakıldığında tek bir kere okuyunca bile e, haberlerin hepsini e, bir taraftan bu durumun e, neden böyle olduğunu belki anlayabiliriz. Şimdi Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ve Medyalog ve Kültürler Arası Diyalog Platformu Genel Sekreteri Erkan Tufan Aytal hattımızın diğer ucunda. Kendisi bize medyada gayrimüslim algısı çalıştayından haberler verecek. Geçtiğimiz hafta içinde yapıldı. Aslında bugün ve dün de sizler de basından takip etmiş olmalısınız. Merhabalar Erkan Bey. Merhaba Seçen Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Erkan Bey şimdi öncelikle neler konuşuldu? Dan önce aslında kimler katıldı bu çalıştaya ve sonra neler konuşuldu? Şimdi yani neler konuşuldu bağlamında, tabii üst başlığımız medyada gayrimüslim algısı oldu ve e, buradaki temel şu konuşuldu. Temel iki başlıkta özetleyebiliriz. Neden böyle? Sorusuna cevap arandı. Yani medyadaki gayrimüslim algımızdaki neden bir problem, bir arıza var? Bunun neden ve ninçinleri üzerinde durduk? Arkasından neler yapabiliriz'e geldik. Aslında iki temel başlıkta toplamak mümkündü bu baş, toplantıyı. Medyamızın önde gelen katılımcıları vardı. Akademisyenler vardı. İlk şu anda aklıma giren yani taraf gazetesi yazarı var. Ayhan Aktar gibi, Yavuz Baydar gibi. Şabam gazetesi genel yayın yönetmeni İvo Molinas gibi. E, arkasından tarafsız gazetesinden Ayşe Hür gibi. E, Zaman gazetesinin akademik gidici. Oral Çalışlar. E, yine tarafta Alper Görmüş. Yine Süryani e, cemaatından Zeki Basatemir gibi. Sibel Eraslan. Gibi, isimler Ali Bulaç gibi veya Ağustos'tan Ohan Nes gibi e, toplumun farklı kesimlerinden isimler katıldı ve bu isimlerle e, bu meseleyi masaya yatırdık. O zaman bir yandan da zaten medyada nefret söylemiydi de konu diyebiliriz. E, tabii biraz da tabii bununla ilişkili bir konu. Doğrudan ilişkili bir konu aslında tabii. Tarafların evet, yani ta inancından dolayı etkileştirme yaklaşımı tabii ki doğrudan doğruya Bunlara da ilişkili bir konu. Ee, peki e, bunun dışında e, bir sonuç var aslında. Sonuca gelmeden önce e, konuşmalar ya da e, birbirini takip eden konuşmalarda neler çarptı göze, özellikle gözünüze çarpan notlar var mı Şimdi, acaba? şöyle bir konudan ilginç olarak söylemek isterim. Şimdi e, gayrimüslim kelimesinin e, rahatsız ediciliği noktasında bir e, şeyim vardı. Zaten bir bilgim vardı gayrimüslimler üzerinde. Evet. Ee, vardı ve bu çalıştayda da bu gündeme geldi. Ee, çünkü bu kavram yani toplumda çok yerleşmiş olan bu kavram gayrimüslim kavramı e, İslam ve ötekiler diğerleri. Yani ötekiler derken diğerleri anlamında bir kavram. Dolayısıyla e, Müslümanları merkezileştirici diğerlerini e, çevreye yerleştirici e, bir ikilemi ifade ediyor idi. Fakat biz bu e, Türkiye'deki Hristiyanların, e, Yahudilerin, Rumların bu konudaki rahatsız olanlarını farkındaydım. Yani kimse rahatsız oluyordu bu konularda. Ama gene de e, medyada e, gayrimüslim algısı konusunu başlığını koymak zorunda kaldık. Yerleşik bir kavram olduğu için bunu uzun süredir tartıştık da yani çalıştayla. E, yerine farklı bir kavram bulma noktasında belki farklı inanç ve dinlere mensup Kişiler demek belki daha doğru olurdu. Ama bu konuda da e, uzun hızlı diye e, tartışıldı ve bu hakikaten e, Türkiye'deki bazı diğer dinlere mensup insanlar açısından e, titiz bir bakış açısıyla bakıldığında bir problem olarak düşünülebiliyor. O zaman biz de bu meseleyi e, bir karar metninde de sonuç bildirgesinde de yani, de, yani farklı inanç ve dinlere mensup vatandaşlarımız şekliyle ifadesi herhalde daha kibar e, bir ifade olacak diye Düşündük. Ee, Tabi burada e, şeye, şuydu benim bir başka dikkatimi çeken konu. Evet insanlar orada çalıştaydaki bir araya gelmiş insanlar. Bunun bir problem olduğunu, bu problemin varlığını kabul eden insanlardı. Hı. Ki bu problemin e, varlığını e, kabul etmeyen insanlar da bu toplantıya katılmadı zaten. E, bunu da tartışmaya değer görmedi. Türkiye'de böyle bir derin bir problem varmış. Ama şunu da tartışmalarda gözlemledik ki. Alper görmüş bunu çok güzel izah etti. Dedi ben kendi gazetemde bile ki yani bu konuda taraf en hassas, dikkatli olması beklenen yani ötekileştirilme noktasıyla alakalı. Evet. Gazetemde bile dedi yer yer aradan kaçabiliyor. Bu tarz ifadeler. Bunun çok derin bir mesele olduğu, meseleti konuşuldu. Yani bu biraz bilinçaltımıza işlemiş. Evet. Eğitim sistemiyle, yıllarca bu konunun üzerinde durulmasıyla fikirleştirilme meselesi bilinçaltımıza işlemiş bir konu. Dolayısıyla yer yer bu mesele nüksediyor. Evet. Evet. Dolayısıyla en filikseli gazeteler bile bu konuda yer yer bir problem olarak bu konuyu yanlış bir şekilde dile getirebiliyorlar. Zaten bu bir bir taraftan da hepimizin toplumsal hafızasında kurcalamaya başlayacağımız da bir mesele. Yani toplumsal hafıza ve onun dışında bireysel hafızanın da bakalım altından evet. neler çıkacak dememizi. Tabii tabii. tabii bu gerektiren. Konuda, e, şey Ayhan Aktar'ın e, güzel bir kelim ve benzetmesi oldu ve çalıştay boyunca adeta e, o bir manşet kelime gibi oldu cümle. Fabrikasyon ayarlar dedi. <gülüyor> Fabrik ayarları. fabrika ayarları meselesi. Ayanakların bir benzetmesi oldu. Evet. Ee, şimdi sistem her birimize e, bu telefonlarda var ya fabrika ayarlarına dönmek <gülüyor> şekliyle. Şimdi e, fabrika ayarlarımız, zihinlerimiz bu şekilde kodlanmış. Şimdi böyle bir kodlama, eğitim sistemi, eğitim öğütüm neyse yani bu sistem içerisinden çıkan insan kitlesi de belki de ısrarlı medyanın da bu tür yaklaşımlarıyla bir toplu kitle ortada ...bu tarz refleksler gösterebiliyor. Dolayısıyla fabrika ayarlarımızda bir problem var. Aslında bu evet. fabrika ayarları meselesi bir taraftan bu gazeteciler basın için de çok fazla geçerli. Çünkü çok kilit cümleler var bir taraftan. Haber yazarken de aslında yenisini bulmak yerine onu eski olanı da tercih etmeyi devam ediyor. Basın mensupları. Bu tabii. da bir taraftan medyanın yarattığı nefret söylemini ve medyanın da beslediği nefret söyleminin başka bir boyutu bence. Çünkü tabii. o aynı kelimeler sürekli kullanılmaya devam ediliyor, Ulanıyor. yenileri bulunmuyor ve tabii, tabii. o şey birbirini yani bu, tekrar ediyor. Bunun en masumu bile, tınak içinde masum diyor, en masumu bile şu şekilde karşımıza çıkıyor. Mesela e, somut bir haber başlığı, Ermeni kuyumcu çeteden gözaltında. Şimdi mesela bu kuyumcunun Ermeni olmasının neyi vurgularsın mesela haber olarak? Hiçbir veya işte, yok. E, bir başka başlık Yahudi Alaton'dan Ermeni tovunması gibi. Bunun daha sertleri de var. Ermeniye bak manşetlerini de biz burada Türkiye'de gördük. Hı. Ama işte e, kimi nefret söylemiyle başlayan en sert ifadeyle veya e, bu tarz olumsuz eklerle benzetmelerle haberleştirme de ciddi bir problem. Bir evet. de şöyle bir konu var. Yani sistem medya işbirliğiyle bu, bu noktaya gelindi biraz da. Burada sistemin ötekilere bakışı şuydu gayrimüslimler açısından baktığımızda görmeyeceksiniz. Bu kitleyi görmeyeceksiniz kolay kolay. Haber evet. olarak. Eğer görecekseniz bunu olumsuz bir atıfla görebilirsiniz. Evet. Dolayısıyla evet üçkağıtçı Yahudi yakalandı haberi. Veya ne bileyim dolandırıcı Yahudi yakalandı meselesi. Ama şunu da ben Seçil söyleyeyim. Yani bu ötekileştirme ve nefret suçu diyebileceğimiz ifade tarzına varan üslup sadece Türkiye'deki e, Müslüman şey, Hristiyanlar Yahudiler içinde söz konusu değildir bunlar için sadece. Hı hı. E, layık yaşam tarzı sünni Türk dışındaki herkes için bu geçerli. Yani yıllarca Türkiye'de dindarlar aşağılanmadı mı? burun kahpeye filmleriyle, şiş göbekli, sivri dişli, kırtın ve ağzından tükürükler saçan bir hoca portresini yıllarca bu medyada biz gördük. Evet. Bunu, bunu hep yapıldı. Evet. Dolayısıyla dindara ne şekilliyle yaklaşıldıysa ötekileştirme bağlamında, mesela roman vatandaşlarımızla da böyle yaklaşıldı insanlar. Aynı yani şekilde eş bir kimsallere de aslında. Işte, hırsız roman yakalandı. Yani yaklaşımına kadar ötekileştirmeler oldu. Bu Ermeniler için de bu böyle oldu. onlar evet. için de bu böyle oldu. Dolayısıyla sistemin arzu ettiği vatandaş tipi olan yaşam tarzı sünni Türk dışındaki herkes medyada algı ve medyadaki kalem alınış tarzında hep problemler yaşandı. Çünkü dolayısıyla bu konu sadece gayrimüslimlere has bir konu değil maalesef Türkiye'de ki. Bu, bu mesele aslında biraz yargı ve ötekileştirme Ile beslenen ve birbirini devam ettiren bir zincir gibi geliyor bana bir taraftan. Yani ön yargı ve ayrımcılık zaten sınır tanımıyor. Zaten hiçbir şekilde tek bir tarafa mensup olmuyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde birbirinden ayıramıyoruz gibi geliyor bana da bu konu. Siz de haklısınız. Tabii. Ya, bunun meseleyi tabii bir de şu da var. Yansınçı tabii olayı sadece konuyu dağıtmamak için çekiliği vermişler üzerinden konuyu odaklarsak ee, peki neden böyle meselesinde? Hı hı. Şunu da görmek gerekiyor. Türkiye yüzyılın başında çok ciddi bir travma yaşadı Bir ee, imparatorluğun dağılması ve arkasından işte Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kurulması meselesi. Hı hı. Milliyetçilik hareketleri. O dönemde yaşananlar, o büyük travmalar yaşandı. Ee, dolayısıyla bu travmalar, büyük acılar yaşandı. E, bu toplumda e, büyük derin izler meydana getirdi. Ve yer Ve aldı aslında. De devam Ve evet. Yani şey şudur yani e, Çeçil Hanım e, bir problem var hala çözemedik bu meseleyi ama e, şu da var. Yani bu tür şoklar e, millet hayatında derin izler bırakır. Bakın üç, e, iki tane kulesi yıkıldı değil mi 11 Eylül'de Amerika'nın? <gülüyor> iki tane kule, 3000 bin tane insan öldü. Evet trajedidir doğru bu haletleri bozuldu psikolojileri bozuldu hı hı. E, ve esmer bir vatandaş Amerika'ya giderken terörist muamelesi gördü yıllarca şimdi bizim yıkılan iki tane kule olmadı yani biz bu başında büyük bir trajedi yaşadık evet, yani evet. Müslüman ile Hristiyan ile herkes burada çok büyük bir trajedi yaşandı yıkılan iki kule değil bir imparatorluk oldu bu yaşana ve milyonlarca insan öldü bu trajedinin elbette bu millet üzerinde etki bırakacaktır. Öyleyse buna şaşırmamak lazım. Yani aslında söylediğiniz evet. bu şok etkisi her yerde kendini gösteriyor. Bir yerde trajedi diyorsunuz, bir yerde de iki tane kule diyoruz ama çok fark etmiyor bence. Bunların hepsi bir taraftan mesaj veren şeylerdi. Yani orada yıkılan iki kuleydi ama başka mesajları da vardı başka bir taraftan. O yüzden yine söylüyorum aslında meseleyi çok ayrıştırmadan biz onlar siz demeden önce bu ön yargılar ayrımcılık meseleleri hepsini bir öncelikle konuşulabilir hale gelmesi gerekiyor bence toplumda. Tabii. Siz ne dersiniz? Ama bu biraz da yeni yeni oluyor maalesef. Hı hı. E, çünkü Türkiye'de, e, bu da o toplantıda konuşulan materyalden bir tanesiydi. E, Türkiye'de ötekilerin bir başka ötekiye sahip çıkmak, yani demokrasi katlanıp savunması noktasına daha yeni yeni daha geliyoruz. Hani geldik diyemem. Daha çok yeni yeni. Evet. Çünkü Türkiye'de bir öteki, başka bir öteki e, sistem üzerinden bakıyor ve itiyor. Yani o gün işte şimdi eğer bir İslami hassasiyetleri olan diyelim ki bir gazete, bir Ermeninin e, problemini aynı kendi meselesi gibi dile getirmiyorsa mesela misal olarak başörtüsü diyorum. Hı hı. E, yani Ermeni meselesi ama Ermeni gazetesi de bunu aynı şekilde bir dindarın problemi meselesi mesele etmeli. Bir sol e, medya da bunu aynı şekilde problemi, mesele etmeli. Birbirlerinin meselesine eğer sahip çıkarlar. Ve problemi birbirleri değil de sistem olarak algılar ve görürlerse belki bu problemi daha rahat çözeriz gibi geliyor. Evet yani öncelikle bu öteki bakış açısından kurtulmak gerekiyor galiba. Ve biz, biz olabilmek gerekiyor. Biz ve siz değil de biz olabilmek Tabii. gerekiyor. Hep beraber olabilen olabilmek. bir şeyden bahsetmek Tabii. gerekiyor sanırım. O zaman e, çıkan sonuçlardan belki biraz bahsedebiliriz. Neler konuşuldu. Gerçi çok uzun uzun değinmiş de olduk bu sohbetimizde ama. Evet. Net söyleyebileceğiniz Ama, şeyler yani var mıdır? Bir başta o travma yıl biz ilk maddede bunu e, yer ki yani neden, neden ve niçinleri açısına ve artı e, bir başta maddede de e, Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk yılları itibariyle ya da şöyle diyelim, e, ikinci meşhuriyet ve Cumhuriyet'in ilanı arasındaki sürede yani özgür ve çok e, sesli olan basınımızın 1925 yılından itibaren katilistikli kanunu Kanunu'yla birlikte ee, bu özelliğini kaybetmesi, e, özelliğini, bağımsızlığını kaybetmesi ve daha kendini toparlayamaması Hı -hı. söz konusu oldu. Hı -hı. Yani bu vurgu önemliydi çünkü e, medya, devlet bağımlısı olarak çalışınca milletin e, ideolojisini de halka kabul ettirici bir araç olarak e, Hı -hı. pozisyon almış oldu otomatik olarak. Peki burayı geçmeden önce aslında günümüzdeki medyanın özgürlüğüyle ilgili ne söyleyebiliriz? Takril-i Sükun'un bir e, sekteye uğrattığından bahsediyoruz. Peki günümüzdeki medya sizce yeterince Hı -hı. özgür mü? Medya Türkiye'de hiçbir zaman yeterince özgür olmadı. E, dünyada yeterince özgür medya var mı ondan da emin değilim. Yani önce şöyle söyleyeyim Türkiye özeline girmeden önce. Medya özgür olabilir mi sorusu üzere? İlkesel anlamda. E, bir kere bu çok zor bir konu. Ee, öyle kolay kolay örtülü olamaz. Eğer e, sizin eğer reklama muhtaçsanız e, ve işler yapabilmek istiyorsanız e, reklam verenlerin üç e, kağıtlarını e, yanlışlarını görmeyeceksiniz. Bu otomatik olarak sansür karşınıza çıkar. Bağımsız medya, ekonomik bağımsızlığını eğer elde edebilmişse, <gülüyor> bu tür reklam boyutu da elde edebilmişse bir başka bir problem de daha karşına çıkıyor. Kendi ideolojik duruşları da insanın <gülüyor> önünde, hedeficinin önünde filtre olabiliyor. Bu da bir problemdir. Çok teşekkür ederiz o zaman. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar buluşmak üzere başka bir programda diyelim sizinle de. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, balık gözünden bu haftalık bu kadardı. Gündemden haberler verdik biraz ve medyada gayrimüslim algısı konuşmuş olduk. Bundan sonra iki hafta sonra, yani 29 Mayıs Salı günü 16'da görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.